Hasan Tahsin Feizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El Bakara Suresi 261-286. ila Ayetler Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu yedi başak bitiren ve her başağında yüz tane bulunan bir tek tohum tanesinin durumu gibidir. Allah, delediğine kat kat verir. Allah, Allah, rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Allah yolunda mallarını harcayıp da, harcadıkları şeyin ardından başa kakıp, gönül kırmayanların verdiklerini hiç hissettirmeyenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bir tatlı söz,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 hikmet sahibi kimselerdir. Allah rızası için muhtaçlara harcadığınız her nafakayı veya adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir ve mükafatını ihsan eder. Verdiğini başa kakarak veya adaklarını yerine getirmeyerek nefislerine zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz,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 asla haksızlığa uğratılmayacaklardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a göre en son nazil olan ayettir. El-Bakara suresinde bulunan tek Mekki ayettir. Veda haccında Mekke'de nazil olmuştur. Ey iman edenler! Muayyen bir vadeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazıp senet yapın.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 Akıllı bir adam görmedim ki, Bakara suresinin sonundaki iki ayeti okumadan uyusun dedikleri nakledilir. Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El-Bakara suresi 261-286. ila 286. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul